Efendim herkese tamam. merhabalar. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Ve iklim acil programı başlamış durumda. Ben Can Tonbil. Teknik maksada arkadaşım. Ee, Selahattin Çolak diyecektim ama galiba bugün biraz hasta olduğumdan ötürü isimleri de yavaş yavaş unutuyorum. Eski alışkanlıklar da geliyorlar. Ee, Selahattin Çolak değil. Roblo'nun tayla beraberiz. Kusura bakmayın uzattım sözü. Aynı zamanda e, bir telefon bağlantımız olacak bugün. Konumuz... İklim değişikliği, iklim krizi fakat bunu farklı vehçeleri üzerinden anlatmaya devam ediyoruz bu krizi. Mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Aynı zamanda kendisi açık radyo programcılarından bir tanesi. Selim Badur ile Wuhan virüsü ya da yeni ismini birazdan tekrardan telefon bağlantımız sırasında söyleyebilmenin yolunu bulacağız. Ee, Wuhan koronavirüsü ve iklim krizi arasındaki bağlantıyı konuşmak istiyoruz. sağolsun bizi kırmadı ve bu konuyla alakalı görüşlerinin de önce virüsünün ne aşamada olduğunu biz anlattıktan sonra söylemek için söyleyebileceğini e, bize iletti. Günaydın efendim. Günaydın Selim Bey. Günaydın hocam. Günaydın. Acaba. Günaydın. Yani iyi ee, ben bir giriş yaptım konunun ne olacağına dair ama herkes önce insanların, dinleyicilerimizin ve benim e, en merak ettiğim konulardan bir tanesi en genel hali durumun. Yani şu anda ...Koronavirüsü, Wuhan Koronavirüsü dediğimiz virüsün... ...durumu nedir acaba? Ne aşamada? Peki teşekkür Şu anda bu sabah itibariyle... E, ...76.700 kişi insanın bu virüs ile e, enfekte olduğunu... bunların e, içinden de 2.242 kişinin yaşamını yitirdiğini... ...bünün e, sağlıkları ise vapor etti... Tabii yani bu 76 bin kişi dediğimiz zaman e, bunlar virüsle temas edip klinik bir takım bulguları yani ateş ya da başka solunum yolu enfeksiyonu belirtileri veren kişiler. E, ben e, çeşitli programlarda önce sağlık programında olsun çıkarttığı olsun hep vurguladığım bir konu vardı. Evet. Önemli olan bu tür yeni bir devreye girdiği zaman bir salgın yaptığı zaman e, bu virüsle enfekte olan yani bu virüsle temas edip Büyükü taşıyan ama asantomatik dediğini belirti vermeyen kişiler bunlar zaten hastalığın yayılmasına yol açıyorlar Bir örnek verdim izin <gülüyor> bilgi bilgiyi, bilgiyi bilgi bakımdan bu Diamond Prenses, e, adı verilen bir tane e, turistik e, gemi var. Günün yolcuları e, indirilmedi. Bir de e, Sağlık kontrolünden geçip iki hafta gibi bir süre sonunda e, bunlar kahretti. Ertesi Yolcu gemisindeki yolcular ikilerine gittiler. Evet. Herhangi bir şey bulunmamıştı. 620 bir e, afekte direği vardı ikilide. Bunlar ne işte iyileşti ya da e, güzel bir düşünmek. Ancak gün e, öğrendik ki bunu yolculardan şu e, yaşamını yitirmiş. Ee, bu şu demek, niye bulduğunu örneğini verdim. Ülkenin içinde e, belki de e, aklını taşıyan, etkeni taşıyan ancak herhangi bir vermeyen ve e, bu işlem bu süreç sonunda da serbest kaldıkları için ülkelere dönemmişti. Amerika'nın, da farklı e, gelişmiş ya da gelişmek zorunda ülke vatandaşları var. Bunlar işte e, aklılığın süreçler boyutta yayılmasına uğraşacaklar. Evet. Yani belirtisiniz, ateşi olmayan, e, belirtisi taşıyan bireyler e, aslında yayacaklar. Niye bu kadar özgü Çünkü bu yeni bir insanlarda İnsanlarda bu virüse karşı daha önce temas etmedikleri bu etkene karşı antikorlar yok. E, ve bağış olmadıkları için temas edilmesi ve yayılması çok daha kolay oluyor. Ne karşılık e, bir e, oyuncu tarafı e, doğrultusunda çok ağır hastalık yapmadığı kabul etmektedir. Bir başka ıı, salgın etkenleriyle kıyasla zorundayız. Korkulan bütün virüslerin çok çabuk mutasyona uğramaları nedeniyle ıı, bu hızlı evlendirip bir de ağır hastalık yapma özelliği kazanırsa ki biz bu senaryenin aynısını 2010 yılında pandemik yedirmeyi bir virüsüyle yaşadık. İnsanlar ıı, hani neden aşılan bahsedildi, neden böyle panik yapıldı, hiçbir şey olmadı sonunda ıı, dediler. E, Gönlünüzde belki e, acaba haklılar mı diye soru aklı gelebilir ama önemli olan o içinde aynı koronaların üstü olduğu gibi çok izleyin korkulan da bu tür virüslerin değişme uğrayıp çok ağır hastalık e, yapma özelliği kazanabilme yetileri. Bu olmadığı için e, 2009-2010'da yaşanan e, olay e, belki hafif patlatıldı e, ama her zaman böyle bir potansiyeli var yani bu gruptur. Evet. Evet, e, Roblin ses bağlantısıyla alakalı bir düzenleme yapmak için sizin hattınızı değiştirecekmiş. O arada ben de koronavirüsüyle alakalı çıkan TM4'teki son makaleye okuyayım efendim. Bir hapishane yayıldığından bahsediyor. Çok kısa bir süre sonra tekrardan sizi yayınımıza bağlayacağız. E, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs deniliyor. Parantez içinde Covid-19, Wuhan ismiyle de anılması ne kadar doğrudur? durumda ayrı bir şekilde tartışılması gerekiyor galiba. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2236'ya yükselmiş diye yazıyor T24'ün dış haberler kaynağından çıkan habere göre. Virüs Çin dışında Güney Kore gibi ülkelerde yayılma da arttırmaya başlamış. Son olarak Çin'de bir hapishanenin içinde yayılmaya başlayan virüsten 200 kişinin etkilendiği duyurulmuş. Çeşitli grafikler veriliyor bu konuyla alakalı. Hapishanedeki virüsün de Shandong bölgesindeki bir hapishane binasından 200 kişiye bulaştığı duyurulmuş. ve e, hapishanedeki 200 kişiyle birlikte virüsten etkilenen kişi sayısının bir günde 889 arttığından da bahseden bir haber bu. Tekrardan bağlanabildik Selim Batur'a. E, merhaba efendim tekrardan. Tekrardan selam canım. Evet şimdi çok tamam. daha net bir şekilde duyuluyor sesiniz galiba. E, i̇klim kriziyle alakalı bağlantı kuran, kuran makallerin ya da e, yazıların, analizlerin içerisinde genellikle bu virüsün çıkış kaynağıyla alakalı olan E, spekülasyonlar var Belli oldu mu virüsün çıkış kaynağının Daha doğrusu kaynağının ne olduğu Nereden bulaştığı Şimdi biz, tabii, Kaynağı net olarak kesinleşmiş değil ama Biliyoruz ki koronavirüsler ki Yıllar önce yaşanan SARS ve MERS Sorunlarında e, da e, aynı e, Tablo yaşanmıştı e, Esas konağı Rezervuarı bu virüsün e, Yarasalar Yarasalarla direkt öyle yarasa yemmesi, çorbasının içilmesi, yarasanın ısırması gibi e, insana bulaşsa konusu değil. Yarasadan bir başka canlı sürüne bulaşıyor. Bu bir kanatlı olabilir, bir sürüngen olabilir, bir demirci olabilir. Oradan insana bulaştı. Yani bir e, rezervuar var. E, bu bir e, koronavirüsler için yarasalar. Buradan bir e, ara konağı vektöre geçmekte. Vektör aracılığıyla da. son konak insana bulaşmakta. henüz netleşmiş değil ama yarasaların e, neden birçok enfeksiyon hastalığı etkinini bünelerinde e, barındırdığı ve yarasaların bu e, adını şu anda pek bilmediğimiz ama yakın zamanda özellikle bu iklim kriziyle küreselleşmeyle bağlantılı olarak daha değineceğiz belki Ee, yeni salgınlara da hazır olmamız lazım. Hiç şaşırsız olmayacaktır bu etkenlerin ortaya çıkması. Hmm. Örneğin Nipah birisi, örneğin Hendravil İki gibi birislerin yarasalar aracılığıyla yayıldığını biliyoruz. Biz klasik olarak yarasaları sadece kuduz konusunda e, önemli olduğunu düşündüğümüz e, memelilerdi. Ama bunların uçma özellikleri çok uzun mesafelere uçabilmeleri, e, evrimleşmeleri sırasında bir e, bir memelinin uçma yetisi kazanırken dinlis sistemlerinde oluşan değişimler onları belirli virüslerle hatta çok sayıda virüsten bir arada yaşama özelliğini de kazandırmış. İşte bu nedenle yarasalar kendileri hastalanmadan farklı biçimlerde ya bir vektör ya da direkt olarak ya vektör aracılığıyla ya da direkt olarak insanlara çok farklı virüsleri taşıyabiliyorlar. Ee, ama dediğimde de belirttiğim gibi hani böyle yarasalar yani bir çorbası yapıldı işte yarasa yiyor bu isimlerden Böyle bir şey söz konusu bir şekilde bulaş e, koronavirüs için, yeni e, Covid-19 için söz konusu değil. son yemin e, nereden çıktı? İklim kriziyle ilgili mi? Tabii o bahsettiğiniz e, virüsler ve iklim krizi e, makalelerini sağ olun göndermişsiniz. Ben de göz atma olan buldum. Orada bir takım buzulların çözülmesiyle yeni de bilmediğimiz yıllardan beri uykuda yatan virüslerin e, ya da mikroorganizmaların e, devreye girebileceği, ortaya çıkabileceği yazılı. Evet. Bu e, konuyu yatsımak mümkün değil. Virüsten çok bakteriler gerçekten de çok soğuk ya da çok sıcağı. Örneğin e, volkanların, püskürttüğü lavların içinde yani o ısıda yaşamını sızlayabilen bakteriler olduğu gibi. Biliyoruz ki buzullar içinde de uzun süre ya canlılıklarını koruyan bakteriler ya da virüsler var. Elbette bu buzulların erimesi sonucunda bunların ortaya çıkması şaşırtıcı olmayacaktır. Direkt olarak bu güncel koronavirüs, COVID-19'un iklim kriziyle ilimcisi var mı? Bu konudaki yazılar şu anda birer... Salgan ibaret, ee, henüz bilimsel olarak gösterilmiş bir kanıt yok. Ama şurası muhakkak, ee, benim küreselleşme adı topladığım sosyal ve demografik faktörlerdeki değişim, ekonomik değişim, yani yoksulluk, işsizlik, eğitimsiz işgücü, yaşam koşulları düşük ücret. Teknolojik gelişim, gıda ve tarım sektöründeki değişim ve iklim krizi başlığı altında toplayabileceğimiz, Ee, bir takım e, gelişmeler ekolojik e, denişim, örneğin, toprağın suyun kötü kullanımından tutun da e, ısı artışı ve doğa olayları arasındaki evet. çok yakın ilişkiyi göze önüne aldığımızda bu 21. yüzyılda biz e, sadece koronavirüsleri değil e, birçok başka enfeksiyon etkinini e, ya yeniden ortaya çıktığını ya da yetkili virüslerin ya da bakterilerin ortaya çıktığını göreceğiz hiç yasakıcı olmayacaktır. Evet e, küresel Iklim krize neden olan karbon emisyonlarından sorumlu olan ülkelerin başında Çin geliyor. Bu korona e, virüsü sırasında karbon emisyonlarında büyük oranda azaltılana %30 da %30'lara var. Evet ben de onu gönderdiği yazılardan öğrendik. böyle bir yarar olmuş. Bak korona virüsünden yani evet. bazen bir, bir, bir, bir olumlu etkileri de oluyor. Evet efendim ben hatta Donald Trump'ın da aynı zamanda sözünü inanıp kendisi de küresel iklim değişikliğine neden olan karbon emisyonlarını salan ülkelerin ikincisinin başında bulunan şahıs olarak biliniyor. Ee, ben de onun sözüne inanarak yaz ayları geldiği takdirde bu virüsü bir daha adını anmayacak şekilde tarihin eski sayfalar arasına gömeceğimizi düşünüyorum. Bu düşüncem doğru mu acaba? <gülüyor> Şöyle Ee, bahsettiğim politikacının bunu hangi gerekçeye dayanarak söylediğini bilemiyorum. Ancak e, biraz önce e, bu yayın başında hani, yeni bir virüs ve insanlar ilk kez karşılaşıyorlar, onun için toplumsal bir barışıklık söz konusu değil. O nedenle örgü yaydırdım demiştim. İşte bu toplumsal barışıklık sağlanmaya başlandığında diğer bir, e, tanımlamayla. Yavaş yavaş çok sayıda insan bu yüze temas edip bağışıklık oluşmaya başladığında e, bağışık olan kişiler artık etrafı yayamayacaklar. Ve birisinin e, hızlı yayılması e, duracak. Önce azalacak sonra duracak. Evet. Bu büyük olasılıkla e, e, Nisan sonu Mayıs ortalarına doğru e, gerçekleşebilir. E, i̇ş ki virüs, e, zaman içinde mutasyona uğramaz. Yine sizin yolladığınız yayınlarda Ee, bu iklim değişikliği ve sera gazlarının koronavirüste mutasyonu tetikleyebileceğine dair işte, bir iddialar vardı ama doğrusu isterseniz bunların e, bilimsel gösterilmiş, kanıtlanmış e, bulguları yok. Evet efendim. Kimi internet üzerinde dolaşan videolarda ve bu videoları paylaşan kendini bilmez bedbahtları paylaştıkları şeyler içerisinde, içerikler içerisinde sokakta maskesiz olarak dolaşan insanlara Çin otoritesinin yetkilileri tarafından doğrudan müdahale edildiği, ardından bir anda kelepçelenip Gözetim merkezlerine götürüldüğü gibi çeşitli videolarda dolaşmakta oldukça sert bir şekilde galiba bu konuyla ilgileniyor Çin yönetimi ee, çeşitli analizlerde ya da dost meclislerinde söylenen şeylerden bir tanesi de şu Çin'de, Çin olmasaydı bu böyle baskıcı bir yönetim olmasaydı koronavirüsünün yayılması çok daha ileriyle, ileriyle gidebilirmişti. Gidebilmişti. Dilim dönmedi. Kusura bakmayın. Gidebilmişti şeklinde oluyor. Sizin düşünceniz nedir? Yani Çin bu hastalıkla beraber başa çıkabiliyor mu? Sizin e, puanlamanız nedir efendim? Bunu belirtmek istiyorum her Bu e, sosyal medyada görünen e, izlenen videolar de bir zaman yere düşüp kanları içinde e, çırpınarak görselimizde ölen insanlar falan görüyor evet. böyle bir kanama kanama falan yapmaz yani ebolaya da kanamalı ateşler gibi bir hastalık, değil bu hastalık bir bu hastalığı solmuyor lan saksı nedenle bu kanlı gözümüzdelerin hepsinin koronavirüsle ilişkisi olamaz diye evet. hani adam yere düşerken başını çarptı başı kanamadıysa yani. Çin'in yaklaşımasına baktığımızda tabii SARS döneminde e, Çin'de e, Çin yetkilileri salgın sırasında. E, o da bir koronavirüsü. E, çok iyi bir sınav vardı. Zaten çok kötü bir sınav verdiler. Çünkü e, hastaları e, sakladılar. İşte e, iş birliği yapmadılar dünya sağlık ölçüyle. E, bu kez e, öyle bir biraz daha açık oldular. E, çok sürekli işte, takdir ettiği kısa sürede bir e, karınca gibi çalışıp e, hastane inşa ettiler. E, ancak bütün bu olumlulara dünya sağlık ölçü yetkililerinin Çin'le ilgili e, ne kadar iyi işbirliği yaptı, bir takım güzellemeler, dillendirmelerine karşı e, bazı e, e, Fransız ya da İngiliz e, e, basın yayınlarından öğrendiğim kadarıyla bir şeyler de aksıyor. Tabii çok büyük bir ülke e, hazırlıksız yakalanlar e, kalabalık bir ülke Ömün Uğan şehirinden işte 11 milyonluk bir e, bölge orası, özellikle dışarıya çıkılmasını yasakladı. Yasakladı mı bu yasak kararı alınana kadar 11 milyonun 5 milyonu zaten terk etmiş oluyor. Hmm. Ee, yani zamanında mı alındı? E, bu iş için ne kadar hazırlıklardı? E, bunu e, kestirmen e, mümkün değil de e, söylenenlerin de spekülasyondan öte. E, bir gerçek var. Genel ana hatlarıyla eski oranlarda daha iyi yönetiyorlar bu krizi alınan önlemler. Doğru ama e, ne kadar alıyorlar, zamanda alıyorlar mı konular tartışılıyor, farklı haberler geliyor. Maske konusuna gelince bi, e, e, bilgi vermeme var, eğer evet, varsa. Evet, bu maske takmak, e, hani biz de herhangi bir koronavirüse de grip salgını olmadığı dönemlerde de görürüz filmlerde, televizyonlarda ya da Sokaklar gittiğimiz gibi. zaman Japonya'da falan maskeyle gezer insanlar sokakta e, genellikle evet. doğrusu isterseniz bu maskeyle gezmenin çok özel e, birtakım maskeler dışında o, o cerrahi maskeleri dediğimiz gibi maskelerin e, korona virüsüyle de başka birisinin geçişini, girişini engellemesi, böyle bir şey söz konusu değil e, bir neden maskeyi öneriyor Dünya Sağlık Örgütü örneğin, E, yapılan çalışmalarda insanların inanmaları yani ne olursa olsun klasik bir alışkanlıkmış bu ya da bir e, davranış biçimi e, yaklaşık bir saat içinde e, ellerini 25 ile e, 27 kez ağızlarına, burnundan sürdükleri e, kanıtlanmış evet. ve gösterilmiş. Bu durumda siz daha çok elinizde bulaşmış olan virüsü ağzınıza, gözünüze taşımayın diye. O maskenin bir bariyer özelliği yararlanmaya yarar çalışıyor yoksa başka bir özelliği yok maske. E o zaman tespih çeksinler efendim. Madem. Şansın, o zaman tespih çeksinler aynı eli doldursunlar ağzı durdurmaktansa başka şeylerle beraber eylemlerle bunu. Başka bu tarz ödevlerim var mıca? Ee, şimdilik yok ama bir sorum daha var En korktuğum en trajik olan e, Konulardan bir tanesi bu Türkiye sınırında bir savaş yaşanmakta Ve bu savaştan ötürü de Siviller kitleler halinde evlerine terk edip Türkiye sınırına doğru gelmekte Böyle bir salgın buraya geldiği takdirde Durum ne olur bunun hazırlığı var mıdır Diye korku dolu sorular var kafamda Açıkçası Tabii Çin'in dışına çıkmaya başladı sadece işte Fransa'ydı, Japonya'ydı, Amerika'ydı değil, yavaş yavaş sınırlarımıza doğru geliyor. İran'da da İran doğru varmış da. Sonra da Mısır'dan çıktı. <gülüyor> yani özellikle bu gelişme olan ülkelerin sağlık sistemleri ve önlemleri ne boyutta bilmek mümkün değil. Ben işim gereği, tabii süre önce işte Kuzey Afrika Magyap ülkelerindeydim. Ee, orada örneğin Cezayir'in, ki Çin'den ilişkisi var, çok içinden gelen insan var oraya çalışan. Cezayir'in e, çok ciddi önlemler almaya çalıştığını ve e, konuya çok sıkı eğildiğini. Ee, önümüzdeki hafta yine böyle bir ortadoğu ülkesine gideceğim. Ee, oradaki işlerin için e, ya da toplantılar için gideceğim ama insanlar sadece koronavirüse emretilenmişler. Yani ülkeden çok daha fazla e, koronavirüs konuşuluyor ya da koronavirüsten ilgililer. Hani etkilerinde toplum ya daha sonra için sansasyonel kısımları işte ölenler, kan, kalanlar, e, kanlar falan bunlar gösterdi yoksa e, hani daha ciddi, daha tutarlı Bilgileri aktarmak gibi bir kaygısı yok e, ülkemizdeki ne etkileri ne de bak Evet. Efendim. Ama Türkiye'de alınan önlemler hani e, tanı için e, e, herhangi bir sorun yok e, bir e, sorun yok yani, enfeksiyonu bulguları olan kişinin gerçekten korona değil mi? bunu. atlamak için yapılan testler e, gayet uygun. Yani, dünyada kullanılan e, küresel e, onay e, görmüş bir takım testler. E, Tabi işte, hastaneler e, buna göre e, bu, özellikle e, pandemi griplerinde de altyapı hazırlıkları tamamlandığı için buna hazırlıklıydı ama birdenbire böyle e, on binler yüz binlerle takım insan kitlelerinin e, sınıra aşıp girmesi ve e, Böyle bir virüsü taşımalarında yani onun boyutuna baktığınız zaman e, o tamamen bir e, farklılıklar gerektiren ve e, çok da kolay olmayan işler. Hı. Ama e, gelen bu savaştan kaçan ve sığımıca olarak girmiş girmeye insanların e, koronavirüsü e, taşıp taşınacakları tabi bu da kesin değil. Ee, evet yani ben, ben bir, girmelerinden bir... daha ziyade şu andaki mevcut kamp koşulları içerisindeki erişebildikleri sağlık durumuyla alakalı nasıl bir sıkıntı yaşanabilir diye düşünmüştüm. Çünkü şu anda Esad rejimi doğrudan hastaneleri de bombalıyor. Bu insanlar da buralardan kaçıp olmayan hastaneleri bir şekilde derme çatmak yerlerinde kalmaya çalışıyorlar kamplarda, mülteci kamplarında. Tabii <gülüyor> Kamplardaki kalabalık yani aynı küresel boyutta ve küreselleşmenin enfeksiyon hastalıklarının etkilerinden bir tanesi ya da e, yarattığı sorunlardan bir tanesi bu kalabalık evet. bir arada yaşama özelliği. Çin'den bu tip hastalıkların çıkışının nedeni de buydu. Tam onun küçük boyutta e, kamplarda e, söz konusu olgunu biliyoruz bu olgunu. Yani çok yakın bir arada e, ortak su tuvalet kullanımı ve kalabalık yaşama elbette çeşitli virüs ya da bu bak. Evet. E, Bulaşıcı hastalıklarının kolay yayılması için çok en uygun ortamlar ee, Ama e, Hani e, bizimkimizde şöyle bir e, Yanlış ya da e, Olmaması gereken Bir yaklaşım vardır Bizleri Ne kötülük görürsek ya da yaşarsak onu dışarıdan e, geldiğini Ucu ucu dışarıda olan bir takım e, Açıklamalara bağlamaya çalışırız e, Yıllar önce İstanbul Tufu Pütesine görev yaptığım dönemde Kızımlık salgını olmuştu Suriyeliler e, kampta kızamık çıkmıştı. Sonra bir takım genetik e, moleküler, genetik tiplemesi yapıldı ki e, aslında o kamplardaki Suriyelilere kızamığı biz bulaştırmışız. Ha. İstanbul suçuydu o. E, ama o, o tabii bir kez oraya girdiği zaman dedik, o kamp koşullarında çok hızlı yayılması söz konusu. Yani hemen başkalarını suçlamak e, kolay yol ama E, tabii ki e, ister Suriye'de olsun, göçmenler olsun, ister e, Türkiye'de yani kamplardaki kalabalık sorun yaratır. Diyoruz da e, İstanbul'da e, neredeyse 20 milyona dayanmış bir mega kentte çeşitli ortamlarda bu virüsün e, kamplardan da pek farklı değil. işte alışveriş merkezden tutum kalabalıklara, metro düşleri ya da sinemalar. olarak. Evet efendim çok teşekkür ediyoruz. Vaktimizin sonuna da gelmiş bulunmaktayız. Ben aradığım bağlantıyı henüz bulamadım iklim kriziyle bu virüsün arasındaki doğrudan bağlantıyı ama bu kadar hızlı yayılmasındaki fosil yakıtların kullanılması ve insan popülasyonunun oldukça yoğun bir şekilde artması ve tüketimin de buna göre şekillenmesi, ormanlık alanların yok olması ve büyük olan ormanlık alanlardaki Gıdaların tüketilmesi ve bunların hijyenik ortamlarda bulunmaması, kent yaşamı, endüstriyel hayat. Yani tırnak içinde genel olarak ifade etmek isterse toksik bir hayat. Kendi sürdürdüğümüz toksik hayatların bir sonucu olarak görüyorum bu virüslerin ortaya çıkmasını. Buna tamamen katılıyorum. Bakın bir takım başka enfeksiyonlar var. Bunlar benim bahsettiğim rektör dediğimiz kene, tatarcık ve sivrisinek aracılığıyla bize bulaşıyor. Bu e, hastalıklar örneğin ormanları yok yükledilmiştir. Ormanların yok edilmesiyle bu ara konaklar ya da rektörler e, kentlere sürüyorlar. E, evet. Efendim. Yani ormanların tüketilmesi e, ve e, bu kalabalık yaşam, elbette e, hani iklim krizi içinde ben e, onun, o başlık altında değil. Yani de, küreselleşmenin getirdiği olumsuzluklar diye e, bahsetmek gibi <gülüyor> 21. yüzyılın bu neoliberal politikaların getirisi uzantısı diye düşünüyorum. Ama elbette. Bütün bahsettiğim, değindiğim faktörlerin enfeksiyon hastalıkları yayılmasında çok önemli rolü var. Son bir söz. Bu daha başlangıç diyebilirim. Daha önümüzdeki günlerde farklı virüsler, influenza ya da koronavirüs, farklı tiplerinin yine uzak doğudan, yine en kalabalık ve hayvanlarla en yoğun ilişkileri yakın risklerin olduğu ülkelerden çıkacağını söylemek işte daha basit Çok teşekkür ederiz efendim. İçimiz olmasa bile aklımızı aydınlattınız ve ileride nelerle karşılaşırlarınızı acı bir şekilde bize gösterdiniz için. Evet, can teşekkür ederim. Görüşmek üzere, Başa kendinize iyi, iyi bakın. Sağ evet. mikrobiyoloji konusunda akademisyen olan aynı zamanda Profesör Selim Badur'la görüştük. İklim krizi ve şu andaki mevcut e, korona virüsü salgın arasındaki bağları ve genel olarak Dünyanın gidişatını aslında bir şekilde konuşmaya çalıştık. İklim acil programımızda önümüzdeki hafta farklı bir konuyla tekrardan karşınızda olmak üzere efendim. Görüşmek üzere. İklim acil. Dünya acil durumu ilan ediyor. <Gülüyor> Hazırlayan ve sunan Can Tombil.